Daha önce sizlerle birlikte nelere güleriz, beyin nasıl güler bunu konuşmuştuk. Onun videosunu hem açıklamaya koyarım hem şu köşeden ulaşırsınız ama bu kez mizahın 5 teori Kur'an diyorlar teori diyorlar şimdi karıştırmayacağım. 5 teori etrafında neden oluştuğunu ki Sigmund Freud'u da işin içerisine sokacağız Kant'ı da böylece şunu öğreneceğiz ki bir insan beyni bir şeyi nasıl komik buluyor Neye göre işimize geliyor düşen birine gülmek? Neye göre işimize gelmiyor hiçbir zaman bize gülünmesi? Gelin görelim Mizan felsefesi neymiş. Hoş geldiniz. 5 ayrı teoride göreceğiz ki neyi komik buluyoruz? Felsefesi nedir? Bu işin birincisi, en eskisi uyuşmazlık kavramı teorisi diyelim. Nedir uyuşmazlık? Bir sonuç bekliyorsunuz, o olmuyor ve size komik geliyor. Nasıl? Mesela çok ciddi bir toplantıdasınız ve toplantıda birisi patronunuz mesela, müdürünüz, okul müdürü artık hangi yaştasınız bilmiyorum size göre patron kimdir ama e, toplantı masasının başına oturacak, sandalyesi kırılıyor ve düşüyor. Şimdi beklenen sonuç orada oturması ama sonuç oturamayıp düşmesi. Şimdi bu komik mi? Tabii şimdi 5 teori dediğim için şimdi 5 teori de diyor ki aslında o değil budur asıl sebep ama tek başına da yetmez. Dolayısıyla bu çelişkiler hep olacak. Şimdi oturamadı düştü. Sonuç değişik. Peki siz oturamayıp düşerseniz komik mi? Bazı insanlar için evet. Bazı insanlar karda yürürken kendisi düştü mü komik geliyor. Ama eğer ruh hastası değilseniz <gülüyor> değilseniz bakın ruh hastaları şunu komik bulur. Şimdi bir E yol, yolun yaya geçtiğinin şeyi düşünün Karşıdan karşıya geçişini e Yaşlı bir teyzemiz karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. E beklenen sonuç nedir? Siz arabanızda oturuyorsunuz, trafik ışıkları işte kırmızı yanıyor arabalara Teyze karşıdan karşıya geçerken ne beklersiniz? O teyzenin öbür tarafa varmasını beklenen süre içerisinde. Peki o sırada teyzeye tır çarparsa ve karşıdan karşıya geçmeyi tamamlayamazsa Şimdi bu komik mi? İşte duruma göre değişiyor ne zaman olduğuna göre değişiyor, kimi olduğuna göre değişiyor. Her ne kadar biz uyuşmazlığı yani tutarsızlığı komik bulsak da yani çorbanızdan kıl çıkması her zaman komik gelmiyor. Ama kendiniz yapıp da içine düşürdüyseniz belki de komik gelecek. Çorbanın tadının iğrenç olması, sevginiz yaptıysanız komik gelmeyecektir hadi gülün. Ama kendiniz yaptıysanız belki eğlenceli gelebilir ya da başkasına yaptıysanız. Dolayısıyla bir ortamda <gülüyor> bu örnek için özür dilerim e, ama vermem gerekiyor. Çünkü birazdan anlatacağım e, teoride de Recep İvedi'yi falan, Kemal Sunal'ı anlamanız için e, bir ortamda konuşma yapıyorsunuz, çok sağlam bir konuşma, kürsüdesiniz ve zart diye gaz çıkarıyorsunuz. E şimdi bu ne? Tutarsızlık değil mi? O sahnede, o takım elbiseler ya da bilmiyorum hanımefendiyseniz o muhteşem döpiyesinin içerisinde e, 300 kişinin önünde zadak diye <gülüyor> <gülüyor> Bırakmanız bak bana komik geliyor ama sana komik gelmez işte orada. Bu teori bir de çok eski. Kant tarafından ortaya atıyor, Schopenhauer tarafından geliştiriyor ama 19. yüzyılda Alexander Bain aslında son şeklini vermeye çalışıyor. Ve o da diyor ki tüm tutarsızlıklar komik değildir işte az önce benim söylediğim şey de bu. 1970'lerde Kant diyor ki ya aslında bunun bir mantığı var yani bir, bir sistemin bir çözümü var, tutarsızlıkların çözümü var. İnsanlar diyor, ne zaman güler biliyor musunuz? Tutarsızlığın çözümü olduğuna inandığında. Yani e, birisi işte diyelim ki yokuştan aşağı yavaş yavaş iniyor, karlı bir yokuş ve düşüyor. Siz hemen gülmüyorsunuz. Kalkıp ölmediğine inandığınızda ya da işte yürüyebileceğine inandığınızda gülüyorsunuz. Dolayısıyla eğer hasar çözülebiliyorsa sıkıntı yok. Bu bence mantıklı. Gelelim ikinci teoriye. Kemal Sunal. Rowan Atkinson, Recep İvedik biz bunlara neden gülüyoruz biliyor musunuz? Çünkü e, aynen korku filmlerinde evimizin güvendeyken ve huzurundayken bir karakterin başına gelen şeylerden korktuğumuz gibi ve bize hiç zarar vermemesi gibi işte Kemal Soha filmlerinde ya da Recep İvedik filmlerinde yabancı kültürden işte Mr. Bean gibi filmleri izlerken de o karakterin başına gelen şeylerin bizim başımıza gelmeyeceği için rahatlıyoruz. Çünkü diyoruz ki Aha, ne kadar salak, ne kadar saf. Yani o karakter için söylüyorum. Yoksa Kemal Sunan salak demeyim yanlış anlamayın. Ama oradaki karakterin saflıkları, ahmaklıkları ben bundan daha üstünüm. Çünkü ikinci teorinin de üstünlük teorisi, üstünlük kuramı. Dolayısıyla ben bundan daha üstünüm. O benden daha aşağıda ha, çok salak. Şimdi Recep İvedi'nin ulu orta geğirmesi neden hoşunuza gidiyor bazılarının komik buluyorlar daha doğrusu bazılarının. Çünkü e, kendi yapamadığı bir şeyi yapsa komik olacakmış, bir şey. bir primitif duyguyu bir başkası yapıyor ve sen kendini ondan üstün görüyorsun. Ha ben, ben artık bu kadar öküz değilim diyorsun. Bu da senin hoşuna gidiyor. Senden daha aşağı insanlardan zevk almak bu tatmin çocuklukta gelişir. Şimdi çocuk parklarına gidin, oturun, izleyin ki dikkat edin sonra Müge Anlı'ya çıkmayın. Yani kendi çocuğunuzu izleyin, başkasının çocuğunu izlemeyin. Çocuklarda şunu gözlemleyebilirsiniz. Bir çocuk kötü bir duruma düştü mü çocuk gülebilir, yere düşen çocuğa güler, işte mamasını ne bileyim suyunu sütünü bir şeyin üstüne döken çocuğa güler. Her yaşta iki yaşından beri bu gülme duygusu gelişir. Dolayısıyla çocuklukta bir çocuğun başına gelen kötü bir şeye gülme vardır. Hatta büyüklerin başına gelenlere güler. Sıkıntı burada değil. Sıkıntı bunu altı yaş sonrasına taşıması. Halen e, belli bir mevkiye gelmiş, kocaman e, <gülüyor> insan olmuş ve başkasının başına gelen kötü şeylerden zevk alan, eğlenen, gülen insanlar var. Bunun e, artık psikiyatra, psikoloğa gitmesi gereken kısmı ne biliyor musunuz? Öğretmen, müdür, yönetici olup başkalarının kötü duruma düşmesini isteyen, sağlayan, bundan zevk alan deliler var, ruh hastaları var. O insan normalde mutluluk yaşayamıyor, şunu istiyor. Onlar kötü duruma düşsün, benim yükselmem şart değil. Bu bana komik geliyor. Ve kendi başına gülüyor, çok eğleniyor. Yani başkalarını anlatırken zevk alıyor bundan. Öyle rezil böyle gömdüm. E, mizah gücü bunun üstüne gelişiyor. Bugün dikkat edin, Güldür Güldür programında da daha çok bir insanın burnunun uzunluğuyla, boyunun kısalığıyla, şişmanlığıyla ana karakterlerin hepsinde e, aşağılayabileceğiniz bir şey var ve buna gülüyorsunuz. Yani aslında başka birinden üstün hissettiğiniz ve ondaki çirkinliği, sözde çirkinliği Program bunu böyle sunduğu için söylüyorum Büyütüp alay edebildiğinizde gülüyorsunuz. Normalde bir insana şişman, kısa boylu, burnun büyük dediğinde komik mi? Değil. Ama orada başkası başkasına söylediğinde ve size bir şey olmadığında komik. Çünkü siz güvendesiniz. 3- Rahatlama kuramı Rahatlama kuramı şöyle bir şey. Aslında Normalde çok konuşamayacağınız, ifade edemeyeceğiniz bir şeyi başka bir şeyin içine sokup salıvermek. Örnek, Türk toplumunda çok görürsünüz, özellikle Türk erkeklerinde seks konuşamıyor, normalde gidip de hani direkt seks konuşamıyor ama mizahın içine soktuğumuz seksi çok daha rahat konuşuyor. Hatta o kadar yerleşmiştir ki bu bilinçaltına Türkiye'deki erkeklerin, dünya kültüründe bu kadar hani Şimdi örnek de veremiyorum YouTube yayını olduğu için çünkü çok genç arkadaşlar da izliyor. Cümlenin sonuna noktalama işareti yerine e, üç harf koyup sürekli küfür eden. A adam artık onun farkında değil biliyor musunuz küfür ettiğinin. Yani <gülüyor> ya örnek verememek çok kötü. E, ama işte şöyle şöyle oldu vay gibi. E, her cümlenin sonunda küfür ediyor. Her cümlenin sonunda bu arada küfür ettiği şey aslında bir cinsel arzu. Yani bilmem ne yapayım Aslında bir cinsel istek ya yani normalde sadece onu kullanırsınız gidip de bir erkek bir kadına böyle yapayım derse bu bir taleptir. Cinsel bir taleptir. Ama onu cümlelerin sonuna giydirerek vay bilmem ne vay şöyle hep böyle yapayım böyle böyle giydiriyor aslında. Dolayısıyla böyle rahatlıyor. Seks fıkraları anlatarak rahatlıyor. Böyle ilk ciddiyette aslında çok sıkıntı yoktur insanlarla iyi ilişkilerinde ama ne zaman ki birazcık yüz göz oldun anında seks fikirler anıdır anında küfürlü konuşmaya başlar zaten Sigmund Freud da diyor ki aslında bilinç altta bulunan şiddet ve seks arzusunu mizahın içine gömerek karşıya verir bu bizim toplumda çok fazla görülür dolayısıyla bu rahatlamayı bir toplantıda değilse birden fazla insana aynı anda ulaşmıyorsa sahnede değilse sürekli kullanıyor. Eş dost ortamında bu insanlar artık çok sıkıcıdır. Çünkü hani iki cümleyi küfürsüz bitiremez maalesef. Veya sürekli seks konuşulsun ister, şiddet konuşulsun ister. Bütün muhabbetleri maalesef bunun etrafında dönüyor. Yani mizahları pis mizahdır. Bu bu mizahtan da işte sinemada veya işte televizyonda da izlemek istediği mizah da budur. O yüzden arka arkaya 15 tane Recep İvedik izleyebilir. Çünkü Recep İvedik'te bu mizah vardır. Küfür sal gitsin. Yani salma ve rahatlama işte, rahatlama kuramı burada var. Recep İbiyedik de eğer dikkat ederseniz ulu orta geğirebilme, kusabilme, işte küfür edebilme, öbürüne şiddet uygulayabilme bu sizi çok tatmin ediyor. Dördüncüsü zararsız ihlal teorisi. Thomas Wach'e de veriyorlar, Peter Mcgrave'ye de veriyorlar bunu. Ben kaynakları tam eşleştiremedim bir türlü. Her kim bulduysa, çıkardıysa, sürdüyse öne 90'ların sonunda oluyor bu olay. Zararsız ihlal teorisi şöyle. İnsanlar böyle bir şeylerin e, ihlal edilmesinden bir örf, adet, kanun, ahlak rahatsız olurlar ama eğer zararsızsa keyif alırlar. Çok küçük keyifler vardır. Mesela emniyet kemeri takmayınca kendini <gülüyor> böyle çok saçma ama kendini aşırı mutlu hisseden manyaklar var. Oo çılgınlık yaptım. Çok baskı altındaysa bu ona zevk veriyor. Ya da ne bileyim Daha yeni anlattım size. Uçakta ayakkabılarını çıkarınca kendini mutlu hissetmek. Bunlar küçük zevk alınan sapıklıklar diye geçiyor aslında. Ama İngilizce'den Türkçe çevrilmesi böyle yani sapıklık dediğim şey normalin dışında olmasından dolayı. Yoksa hani kırbaçla beni diye oturmaz kimse bir toplantıda. Ama e eğer ki birinin alanına giriyorsanız Ve bu alana girdiğinizde komik bir şey oluyorsa, mesela şöyle dalgınlıkla birinin eğer cep telefonu cebinize attıysanız işte bu zararsız ihlaller. Ama sonrasında onu artık eve götürüp bir de karış, karıştırıp keyif alıyorsanız bu artık bu teorinin dışındadır. Dolayısıyla başkasının telefonunu aldığınız zaman komik gelir. Başkasının arabasına sizin arabayı benziyor diye yanlışlıkla bindiyseniz bu komik gelir. İşte bu da zararsız ihlal teorisi. Aynı şekilde daha önce verdiğim örnekle de kesiştireyim. E düştünüz, ya da birisi düştü, çok kötü bir şey olmadıysa zararı yoksa sağlığını ihlal ettiği için eğlencelidir. E kişisel alanına girdiğinizde herkesin sizi gıdıkladığında gülmemenizin sebebi bu. Zararsız ise, yani ben şimdi bir seminerde sizi gıdıklayayım komik bulmazsınız, adam beni elliyor deyip biber spreyini sıkarsınız. Gelelim beşinciye ve sonuncuya. Artık e, mizahın felsefesinin sona ulaştırın. Beşincisi mekanik, mekanik teori diyor ki aslında Bazı davranışların tekrarlanacağını bilerek zaten gülersiniz, gülmeye hazırsınızdır. Benim Kuşağım hatırlar, Bizimkiler diye bir dizi vardı. Her bölümü aynıydı. Yani zaten Türk dizilerinde hep aynı da neyse. Ama e, Bizimkiler dizisinde hep işte e, katil denilen bir karakter vardı Allah rahmet eylesin Aykut Bey'e. E, gelip çöp kuvvetlerine çarpardı. O sırada Sarhoş Cemil cama çıkardı. Hep aynı seferi. Sabri Bey yönetici çıkardı, Cafer falan. Ve bu mekanizma, hep aynı olan mekanizma size komik gelirdi. Gün içerisinde de biz bunu nerede yaşarız gerçek hayatımızda da Cem Yılmaz'a gittiğiniz zaman ona gülmeye hazır gidiyorsunuz. Yani mekanizmanız hazır. Ve hiçbir şey yapmayıp sustuğu zaman bile gülüyorsunuz. Neden çünkü orada susmasının bir komik nedenini arıyor beyin. Bir komiklik var diyor. Ama patronun sustuğu zaman <gülüyor> diye gülmeye başlarsanız İşte kapı o da sapı. Yani dolayısıyla gülmenizin bir de mekanik tetiklenmesi vardır. Her ne olursa olsun gülmek gayet güzel bir şeydir. Doğru ve sağlıklı kullanılırsa ruhunuzu rahatlatır. Umarım eğlenirsiniz ve gülersiniz. Videonun hemen sonunda bir önceki o bahsettiğim nasıl gülüyor beyin videosunda linkini eklemiş olacağım. Şimdi ben size soruyorum. İnsanlar ya da olaylar sizi nasıl güldürüyor, neyi komik buluyorsunuz yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.